Fecr Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 30 ayettir. Fecr, tam yerinin ağarması, şafak, sabah vakti ve sabah namazı manalarına gelir. İşte sure bu manalara gelen fecre yeminle başladığı için bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر فجر ilk on gecesine çift olana tek olana ve geçip giden geceyi andolsun ki kafirler mutlaka azaba uğrayacaklardır. هَلْ <gülüyor> ف۪ي İşte bu sayılan şeylerde akıl sahipleri için bir yemin var değil mi? أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ اِرَمَذَاتِ الْعِمَادِ اَلَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذ۪ينَ جَابُ الصَّخْرَ بِالْوَادِ وفرعون بالأوتاد. Ey Muhammed! Sen, Rabbinin, ülkeler arasında benzeri yapılmamış, sütunlar üzerinde kurulu saraylara sahip, İrem şehrinde oturan ad kavmine, vadil kurada kayaları yontup, Evler kalalar yapan Semud kavmine ve saltanat sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi? <gülüyor> Onlar memleketlerinde azmışlar, oralarda çok bozgunculuk çıkarmışlardı. Rabbin de onların üzerine bir azap kırbacı yağdırdı. İnna rabbakal bil Doğrusu Rabbin her an gözetlemektedir. Fe emma l insanu iza mbtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fe fakat insan Rabbi kendisini imtihan edip ona ikramda bulunduğu ve bol bol nimet verdiği zaman Rabbim bana ikram etti der. Ama Rabbi onu imtihan edip rızkını daralttığı zaman da Rabbim bana hor baktı der. Karla bela tekrimon yetim. Hayır, siz yetime ikram etmiyorsunuz. Ve la tahbun ala miskin. Birbirinizi yoksulu yedirip doyurmaya teşvik etmiyorsunuz. وَتَأْكُلُونَ اتْتُرَاةَ Mirası haram helal demeden yiyorsunuz. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جمّا Malı da pek çok seviyorsunuz. كَلَّا اِذَا دُكَّةِ الْأَرْضُ Hayır, böyle yapmayın. Yer parça parça olup toz duman haline geldiği zaman. Ve Rabb ve Melk sıfta sıfta. Ve yine o gün gün cehennem. Yüme idin, yedekler insan ve Rabbinin emri gelip, melekler sıra sıra dizildiği zaman ki, o gün cehennem de ortaya getirilmiş olacaktır. İşte o gün, insan hata işlediğini hatırlayacak, ama bu hatırlamanın ona ne faydası olacak? يَقُولُ يَا لَيْتَن۪ي قَدَّمْتُ لحياتي. O zaman insan, Keşke bu hayatım için ben önceden salih hamel işleyip gönderseydim diyecektir. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı hiçbir kimse edemez. Onun vuracağı bağı da hiçbir kimse vuramaz. Ya ayethan nefsul muqam in, yurgi ila Rabbik raziye mardiye, faduxulii fi gibadi, waduxulii jannati. Allah müminlere şöyle hitap eder: Ey huzur içinde olan nefis. Sen Allah'tan hoşnut, Allah da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Haydi gir iyi kullarım arasına, gir cennetime.